Allahumme allimna ma hafta mukaddime yaptık fıkıhla alakalı. İnşallah bu hafta Kitabu's Salih'den başlayacağız demiştik. İnşallah Kitabu's Salih bittikten sonra Kitabu't Tahare'ye geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Ama eksiklerimiz olan bölgeden başlayacağız dedik. Eee Kitabu's Salih bismillah deyip başlıyoruz bu hafta inşallah. as salah Lugat Arapça lugatında dua manasındadır. Yani namazın Arapçadaki karşılığı sala. Ama Arapça lugatındaki bir manası da nedir? Duadır. Bu cumhuru lugat ehlinin cumhurunun görüşü budur. Çoğunluğunun görüşü budur. Hal Teala Allah Azze ve Celle bir ayette şöyle söylüyor: Wassalliy alayhim, ey uduluhum. Yani Onlara salat et, onlar için dua et manasında. Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi dedi ki: "İzâ daa ahadukum fellecig fe in kana saayiman Yani Nebi sallallahu aleyhi biriniz davet edildiğinizde yeme, bir şey davet edildiğinde icabet edilsin, oruçlu da olsa diyor. "Felyusalle." hey liya o sahibi taan. Yani yemek sahibinin çağrısına icabet etsin. Burada da salli kelimesi gene çağırmak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 işte selamla, meanniye, niyetle beraber ve bazı özel şartlarla beraber Allah'a ibadetin bir çeşitidir. Malum. Peki dindeki yeri nedir? Yani namazın dindeki yeri ve önemi bununla ilgili inşallah hadisleri sarf edeceğiz. Birincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buniyel islamu ala kamsin. İslam beş şey üzerine bina edildi. Beş şey üzerine bina edildi. Şehadetu en la ilahe illallah ve muhammedu resulullah. Burası malum.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 kişi ile küfür arasındaki şey terk-ü-saleh namazın terkidir diyor Nebis-i Başka bir hadiste gene Nebi i Salah. El-Ahdü'l-lezi ve beynahum salah Bizimle onlar arasındaki ahit söz namazdır diyor. Femen terekahe fekat kefer. Kim onu terk ederse küfretmiştir diyor. Bu hadiste Tirmizi'nin sahihinde çıkardığı Nesani ve İbn-i rivayet ettiği başka bir hadis. Abdullah İbn-i Şakik tabiinden şöyle söylüyor. Kene <gülüyor> ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yâravna şey'en minel amali terkuhu kufran gayri saleh. Nebi sallallahu aleyhi ve ashabı namazın terkinden başka hiçbir ameli küfür olarak saymazlar. Yani namaz Allah'ın dinde bu kadar önemli bir amel. Bu rivayeti yapan da sahih isnatla tirmizidir. Abdullah i̇bn Şakik'ten bunu rivayet etmiş. Burada da neyi mevcut? Sahabenin icması mevcut. Namazın küfrü noktasında. Birazdan gelecek zaten. Gene namaz nedir? Bu dini direğidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Ra'sul Emrul İslam, islam İşin başı ne? İslam. Ve umudahu, umuduhu salah. Direği de namazdır diyor. Ve zirvetu senamihi el-cihad. Onun zirvesi de ne? Cihattir. sebilillah Allah yolunda savaşmaktır diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle diyor: Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor. "Fe in salihat faqad aflaha ve Eğer o eğer oradan salaha ererse, yani hesabını düzgün verirse kurtuluşu erir, iflah olur diyor. "Ve in fesadet ve Eğer o da ifsad olursa, onun hesabını veremezse de hüsran olarak kaybeder diyor. Gene Nebi Salasem başka bir hadiste namaz için şöyle diyor. Gözümün aydınlığı da namazda kılındı. Hani üç şey dünyanızdan sevilir dediği hadisi var ya. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz. Nebi Salasem namazı göz nuru olarak, göz aydınlığı olarak ifadelendirmiş. Gene Nebi Salasem vasiyetinde şöyle söylüyor. Es-salatu ve ma malakat eymanukum. Sizde ve çocuklarınıza, hükmünüz altındakilere namazı emrediyor. Namazı tavsiye ediyor. Onu vasiyet ediyor Nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Namazın başka özellikleri var. farz Kur'an'da en çok zikri geçen farzdır namaz. En çok zikredilen, Allah Azze ve Celle'nin en çok zikrettiği farz, farzın ilkidir, evvelidir. اَنَّهُ اَوَّلَ مَا Allahu ala عَلٰى اِبَادِهِ مِنَ الْاِبَادَةِ Allah Azze ve Celle'nin kullarına vacip kıldığı ilk vaciptir. ilk farzıdır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 Beş vakit namaz. Bu namaz şimdi çeşitlerini sayacağız. İlk, ilk işleyeceğimiz beş vakit namaz. Hükmü tarikussaleh. İşte ihtilafın olduğu bu haftaki asıl meselemiz. Namazı terk eden şahsın hükmü. Tarikussaleh lehu hâleten. İki hali vardır namazı terk edenin. İmmâ en yetrukeha cahiden li fardiyyetihâ munkren li Vacipliğini inkar ederek, onu farzlığını inkar ederek terk eden, ve imma en yetrukaha tehavunan au ya da tembellik gevşeklikten dolayı namazı terk eder ama ne yapıyor namazın vacip olduğunu da ikrar ediyor sadece tembellikten kılmıyor tarikus salajehuden namazı juhd ederek yani inkar ederek reddeden burası malum bu adam ne bu adam katı en katı kafirini Allah'ın kitabında en açık olan farzı en çok zikri geçen farzı ne yapmıştır inkar etmiştir ihtilafın düştüğü nokta neresi terk-u salat tekasulen ve yani gevşeklik göstererek tembellik yaparak namazı terk etmek. La yahtelifu'l muslimun en terk-u salat yani hiçbir müslüman ihtilaf etmez ki nedir namaz yani müslüman üzerine özrü olmayan farz kılınmış en büyük farzdır öyle değil mi? Adamın bunu ve ekberu'l keber günahların en büyüğü yani mahsiyetlerin en büyüdür. Namazın ki Burada ittifak var. Burada ihtilaf yok. Ve enne ismehu indallahi azam min ismi katlin nefs. Mesela o namazı terk etmek Allah katında bir nefsi haksız yere öldürmekten daha büyük bir günü. O kadar büyük günahların hepsinin üstüne. Sınme ihtilaf ahlil ilm fi hukmihi alel kavleyin. İki kavil üzere, iki görüş üzere ilim ne yaptılar? ihtilaf ettiler. El-Evvel dediler ki ennehu fâsikun asin irtekebun büyük günaha e, idrak etmiş büyük günaha dahil olmuş fasık asi bir kuldur dediler namazı terk eden ama kafir değil ve leyse bir kafir kafir olmaz dediler ve bihi قال çoğunlukla bu görüşe gittiler ulemanın çoğunluğu ekserisi bu görüşe gittiler ve huwa mezhebu sevri. Sufyan sevri'nin mezhebi ve abi hanife ve bu onun mezhebi ve ashabuhu aynı şekilde onun ashabı ve Malik ve Şafii'de meşhur anhu ondan meşhur olan görüş çünkü zıttına da bir görüş var. O Ahmed fi ihtıra rivayetayn. İmam Ahmed'den iki rivayet gelmiş. Bir kafir olacağına bir de kafir olmayacağına iki rivayetten birine göre kafir olmaz. Es-sani ikinci görüş ennahu kafinul haricun al milleti İslam, İslam milletinden çıkan bir kafir olduğu görüşü. Ve o mezhebu Said ibnü Cübeyr. Haccac'ın şehit ettiği var ya, tabiinin büyüklerinden Said ibnü Cübeyr. Ve Şü'be Tabiinin gene büyük alimlerinden ve İbrahim el-Nekai ve Evzai ve İbn-ül Mübarek Abdullah İbn-ül Mübarek ve İzhak İbn-ül ve Asrâhul rivayeteyn al-Ahmed İmam, İmam, İmam Ahmet'ten gelen iki rivayetten sahih olana göre de ne olur? Kafir olur. Gene İmam Şafii'nin mezhebinde iki görüşten bir tanesi. İmam Şafi'nin gene ona atfedilen bir nokta gene namazı terk edenin kâfir olacağı noktasında. Ve hekâhu İbni Hazm an Ömer İbnül Khattab ve Muaz Bin Cebel ve Abdurrahman Bin Af ve Ebu Hureyre ve gariyim mine sahabe İbni da gene bu görüşün sahabeden Ömer İbnül Khattab'ın Muaz Bin Cebel'in ve Abdurrahman Bin Af ve Ebu Hureyre'nin namazı terk edenin kafir olacağına dair görüş belirttiklerini anlatmış İbni Hazm. Nerede bu nakli yapmış? Ee, onun şey kitabı var. El-İnsaf kitabı var. Orada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 قد ثبت له حكم الاسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه الا بيقين yani İslam'a girişi yakın ve sabit olan bir kişiyi başka bir yakın gelene kadar İslam'dan çıkarmayız. Sonra da şunu delil edindiler: İnna Allah la yaghfiru eyyetuke bih ve yaghfiru ma dunen zalikelime Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bundan gayrısını ise dilediğini affeder. Yani dediler ki namazın terki şirk değil. O yüzden Allah azze ne yapar? Affeder dediler ve Allah Azze ve Celle'nin bu kavlini istidlal ederek delil edinerekten kafir olmayacağını söylediler. Onları tekfir edenler onların bu deliline şöyle cevap verdiler. Yani namazı kılmayı terk edeni tekfir edenler şöyle cevap verdiler. Bir ennel ayete la tunafi kufri tarikus Bu ayet namazı terk edenin küfrünü etmez, iptal etmez. Ve innen nebi sallallahu aleyhi ve beyne ve beyne şirk kişi ile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 Hiçbir kul yoktur ki La İlahe illallah Muhammed Resulullah desin Allah onu ateşi haram kılmasın. Yani Allah bunu diyene ateşi haram kılmıştır diyor. Cehennemde ebedi kalmayı tabi ateşi haram kılmıştırdan kasıt ebedi şekilde kalmayı Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Başka Ubade İbni Sabit'ten bir rivayet daha geliyor. Onların istidilal edindikleri hadisler. Men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Kim Allah'ın hiçbir ortağı şeriki olmadığına şehadet eder birlerse tevhid üzere. De onun kulu ve anne Muhammed an abdhu ve Muhammed onun kul ve elçisi der şeklinde şahid ederse ve anne Aisa abdullahi ve Rasuli Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna İsa'nın şahid ederse ve kelimetu alqah ila Maryam ve ruh minhu Maryam attığı bir kelime olduğuna ondan bir ruh olduğuna itikat ederse ve cennet hak ve nair hak cennette cehennemde gerçektir de itikat ederse adkalehu Allahu cennet ala mekana min amel Hangi amel üzere olursa olsun Allah onu cennete sokar hadisini denil getirdiler. Dediler ki bakın bu hadiste de gene ne yok. Namaz şartı yok dediler. Gene Muaz bin Cebel'den gelen bir başka hadis var. Bu hadis de sahih Ebû Davud tahric etmiş. Men kana ahiru kelamu son sözü şu olan <gülüyor> <Son> sözü, <gülüyor> la ilahe illallah tahel'el cenne. Son sözü <gülüyor> la ilahe illallah olan cennete girer hadisini kendilerine istidlal edindiler. Ve Tekfir edenler namazı terk eden tekfir edenler onlara şöyle cevap verdiler. Ve anne her Nusus ve mafimanehe ala kısmedir. Bu ve buna benzer hadisler iki kısımdır dediler. İmme ammun maksusun bil ahadisi derle ala kufri terkis sala. Yani bunlar am olan genel olan şeyler. Yani namazın terkine has bir mesele. Şimdi La ilaha illallah Muhammed Resulullah dinin özeti. Öyle değil mi? Halbuki bunun içinde birçok şart var. Öyle değil mi?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 Hiçbir hayır amel işlemese de Allah azze ve celle birilerini ateşten çıkaracağına dair ne yaptı? Allah azze ve celle vaatte bulundu. O da şu hadisten feyakulun diyecekler ki Rabbena akhrijna min Ya Rabbi bizi bu işimizden çıkar. Bu buradan bizi çıkar. Felem yap kayfin fihi khayr. Yani hiç kimse kalmayacak ateşte. Ufacık bir hayrı dahi olsa. Kale thumma sonra Allah diyecek ki yani Allah Azze ve Celle meleklere diyor şefaat edin. Aynı şekilde peygamberlere şefaat edin diyecek. Ve müminler şefaat edecekler ve bak <Sessizlik> yarhamur rahimi. Melekler, peygamberler ve müminler şefaat ettikten sonra rahmetlien en rahmetlisi kalacak. Allah Azze ve Celle diyecek ki fayak bidukab deteminenler nesin? Allah insanlardan bir kabza. Kabza Arapça şu, tamam? Mı? Bu şekilde alma.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 eee kıldı, terkinde şıp kıldı dediler. Ve şöyle dediler, şu ayeti getirdiler. Yalmay yukşafu ansakin ve yud'auna ile sucudi fele yestetiun. O gün Rahman ne yapacak? Sak neresi akey? Burası değil mi? Bacak yani. O gün Rahman bacağını açacak ve onları şeye çağıracaklar. Secdeye çağıracak diyor Allah Zehra Hocam. Fele yestetiun onu güç yetiremeyecekler. Khaşiyatan absaruhum terhaquhum zille.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 e, ayeti getirdiler ve sizin söylediğiniz ile bizim kavlimizin çelişir bir tarafı yok bu hadisler delil olamaz dediler. Gene merfu olarak Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste hatta izâ feragallâhu min el Allah çıkar ve kullar arasında hükmeder. Öyle değil mi? Ve arâde en yukhrija bi rahmeti minen en yukhrija mimmen kâne eşhedü en ve Allahu zevcelle ateş ehlinden la ilâhe illallah şahadetini yerine getirenleri ne yapar? Şeker çıkartır. Emir al Melekete, en yahrujehum, en yahrujehum ve Allah Azze ve Celle melekleri onları çıkarmalarını emreder ateşten. Fayarifunuhum bi alametu alferisucud. Melekler onları alınlarındaki secdeden secde izlerinden tanırlar cehennemde. Yani bakın namazın önemi bu hadiste var. Yine yani, on kurtulacakların namaz kılanlar olduğunun delili var burada. Yani bu bu tarafın, bu taifenin kafir olmaz diye iddiada bulunan ve bazı deliller getiren taife bu La ilah illallah Muhammed Resulullah lafzının içinde namazı görmedikleri için hataya düşüyorlar. Halbuki namazın terki bu La İlahe illallah bozan ne? Unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu hadisler kafir olmasına engel değil. Gene. Tamam dediler. Bunu da geçtik. Bu da delil olmadı. Gene kimden gelen hadis? Ubade İbn Sabit'ten, Samit'ten gelen hadisi delil getirdiler. Şöyle diyor: "Khamsa salavat iftaradahu'nna ala Allahu ala ibadihi." 5 vakit namaz Allah kullarına farz kıldı. "Faman laqiyahu bihinna lem yud' şey'en." Kim Allah'la karşılaştığında ondan hiçbir şey kaybetmediyse ne? Yani eksiksiz yerine getirdiyse laqiyahu <gülüyor> wa lahu 'indahu ahdun yadkhuluhu bihil allah'ın üzerine ahd nedir onu cennete koymasıdır ve men laqiyahu <gülüyor> bihinne kimne allah'la şöyle karşıverseyse vakat intakassa minhunne şey'en istighafen hafiflik yapmış ve namazında eksiklik yapmış tamam namazında aksak, aksaklıklar yapmış bi hakkihinne laqiyahu wa la ahdun lahu in sha' azzabahu wa in sha' ghafar <gülüyor> Eğer Allah dilerse onu affeder, dilerse bağışla, şey, dilerse bağışlamaz. Bu hadis nerede geçiyor? Bu hadis raci olan görüşe göre zayıf bir hadis, senet bakımından. O yüzden bununla istidlal edilmek ne değil? Doğru değil, yani cumhurun usulüne göre bu hadis hüccet olmaz. Çünkü hadisin senedi nedir? Zayıftır. Gerçi Elbani buna sahiptir demiş ama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 Müslümana sövmek fısık, onunla savaşmak küfürdür diyor. Halbuki müminlerden iki defa savaştığında diyor değil mi ayette? Veya işte eee was isnatun bin bihim İki şey vardır insanlarda onlar küfürdür. Etnefin ve niyahatü alel meyt. Neseb sövmek ve ölün ardından ağız yapmak, yaka paça yırtmak. Bunların hepsi neye hamlediliyor? Küçük küfre hamlediliyor. Onlar dediler ki bu namazla ilgili hadisler neye hamledilir, küçük küfür hamledilir. Tekfir edenlerse dediler ki şu sayacağımız nedenlerden dolayı bu kavil doğru değildir, bu görüş doğru değildir. Ney? Birincisi anne Nebi sasam Caalesalat hattan falslan beinal iman. Nebi imanla küfürün arasında ayırıcı hat sınır olarak belirledi. Ne dedi? Bizimle onlar arasındaki ah nedir? Sınır namazın terkidir dedi Nebi sasam. Etsen ikincisi anne Salat'e ruknunun erkenel İslam. Namaz İslam'ın rukunlarından bir rukundur. Ve sahibini dinden çıkartır dediler. لِأَنَّهُ هَدَمَا رُقُنًا Çünkü ne olur? Bir şart yok olursa imanda ne olacak? İmanın şartlarından biri yok olursa imanda yok olacak. Ortadan kalkacak. لِخِلَافِ itlakul الْكُفْرَ عَلَى مَنْ فَعَلَ فِعَلًا مِنْ اَفْعَلِ الْكُفْرِ Diğer işte mutlak manada kullanılan küfür lafızları var ya. Bizim ne yapmamız lazım? Bu hadislerde gelen lafızları ona Hamletmemiz lazım dediler. Ana Hunakin ala kufran min Sadece bu hadisler değil dediler. Bunu haricinde başka Kur'an'dan da deliller var ki namazı terk edenin kafir olacağına. Sahaben icması da bunlarda bu görüşü destekleyen başka bir delil, başka bir karine. Başka bir delil. Allah Azze ve Celle şöyle dedi. Yani bu kafir olur diyenler şunu delil getirdiler. bu, تَعْبُوا وَاَقَامُ الصَّلَىٰهِ وَاَتُوا زَكَىٰ فَاِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ Eğer tövbe eder. Neyden? Şirkten tövbe ederseler. Ve namazı kılar, zekatı verirseler o zaman dinde kardeşlerinizdirler. فَاِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ Ama ne şartı? Şirkten tövbe namazı kılıp zekatı verirseler dinde kardeşlerinizdir.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 Yani adam zekatın farziyetini kabul etse ve zekatı vermese kafir olur o zaman sizin mantığınıza göre dediler. Halbuki şu hadise muhaliktir bu dediler. Hangi hadis? Nebi sallallahu e, zekatı vermeyenler hakkında diyor ki: "Sınna yara sebilahu imma ila'l cenneh ve imma ilenler Allah dilerse ona cennet yolunu gösterir, dilerse cehennem yolunu. Yani Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Ve hada ba'de zikru uqubatun Zekatı vermeyenin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 Bu delilden dolayı dediler ki buradaki namazı kılarsalar dinle kardeşlerinizdir yani namazı terk ettilerlerse namazı kılmazlarsa dinle kardeşleriniz değil dediler manasında kullanmamıştır Allah Azze ve Celle dediler. Kafir olur diyenler gene şöyle dediler inna kufri terketsa rahwa kavli cemhurus sahabe namazı terk edenin kafir olacağı sahabenin cumhurunun görüşüdür dediler. Az önce rivayet ettiğimiz Abdullah bin Şakik'in sözü tabiinden. Gene Ömer İbnü'l Kattab diyor ki: "Nâm, evet. Ve la fi'l İslam limen salah." Namazı terk edenin İslam'dan hiçbir pay yoktur dedi Ömer radıyallahu <gülüyor> anhu. Ve قال İbn Mesud radıyallahu anhu: "Men lem yusalli fe la Namaz kılmayanın dini yoktur dedi İbn Mesud. Ve قال Ebu Darda: "La imanâ limen Namazı olmayanın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 sabahın sünneti. Umulur ki o sünnetlerle bu eksikler tamamlanır ve bu kişi kafir olmaz demişler. Vallahu alem. En doğru görüşü Allah bilir. Şimdi burada ne olacak peki? Namaz kılmamanın hmm. hükmü Ennahu yuqtal hadden kafir olmaz diyenlere göre hat olarak öldürülür dedik. Ve indel Malikiyye ve e, onlar diyorlar ki yutali bu bi eda sana izada kal Mesela vakit çıkana kadar ondan namazı kılması istenir. Şafiler ve Malikiler böyle diyor. Vakit çıkana kadar baktım vakit çıktı, adam hala namazı kılmıyor. Ne yapılır bu adam? Hat olarak öldürülür. Tövbeye çağrıldıktan sonra. Bazı hambellere göre hani bazı hambeller de tekfir etmemişler gene namazı terk edeni. Onlar da denir ki salli wa illa qatalnake. Namaz kıl yoksa seni öldüreceğiz denir. Ve insalle eğer namaz kırarsa ve illa vecebe katlehu. Ama yok baktın imtina ettin namaz kılmaktan. O vakit çıkana kadar o zaman öldürülür. Ve la da hatta yehbesu felata. Üç gün hapsedilir. Yani üç gün hapisten sonra öldürülür demişler. Hani aklı başına gelir, belki rucu eder, döner, tekrardan namazını kılar diye vakit verilir demişler. Başka bir görüş...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 yeşhedü en la ilaha illallah ve en ve anni resulullah illa bi La ilaha illallah Muhammed Resulullah diye bir Müslüman'ın kanı ancak şu üç şekilde helal olur diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem zina yapan el katl bin nefsi nefsi öldüren yani bir adamı bile bile öldüren sebepsiz yere savaş hali olmadan başka haller olmadan bir de cemaatten ayrılan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 düşer kızını nikahlayamaz. Ya da la yeritu ve la yurafu li varis olabilir ne de ona mirasçı olunur. La la yeritul kafir. İşte kafir müslümana mirasçı olamaz ve olmuş kafirul muslim. Kafirle müslüman olamaz. Tabi burada harbi ise olamaz demiş. Ahkam ehli zimmede İbnül Kayyim falan bayağı bir alimin kavli var. Ama sonuç olarak kafirden ne alınmaz? Harbi kafirden miras alınmaz.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 La isna aleyhi ba'de maftihi ölümünden sonra ne yapılmaz? Cenaze namazı kılınmaz. Gene Müslüman kadınlarla bu adam ne yapılır? Nikahlandırılmaz, evlendirilmez namaz kılmayan adam. Peki namaz kime vaciptir? Kullu akil baligh, zeker avunsa Her akıllı, akıl bali olmuş. Yani ihtilam olmuş, akıl bali yaşına ulaşmış. Ne ergenliğe girmiş, ihtilam olmaya başlamış. Yani erkekse rüyalanmaya başlamış, uykusunda işte zekerinden meni çıkarsa ya da kadın aynı şekilde ihtilam olursa bu ne olur? İster köle olsun, ister hür olsun bunun üzerine namaz vaciptir. Fe'mel <gülüyor> akl yani akıldan kastımız nedir? Ve ve şartu vücubu salâ alal iki Kişiye namazın vacip olmasının şartıdır. Mesela adam mecnunsa, deliyse, öyle değil mi? Mecnun aklı yerinde değil, ne yaptığının farkında değil. Buna ne değil? Farzı niye şu hadisten dolayı icma ile böyle raful kalem anseler kalem üç kişiden kaldırıldı diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim animne hatta yesteqil. uyanana kadar uyuyandan. sabi hatta bir yani büyüyene kadar çocuktan sabiden. Yani ihtilama ulaşana kadar. anil mecnun hatta ya yaqil akıllanana kadar mecnundan kalem kaldırılmıştır diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem.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 Doğru konuşmak güzelliktir, iyiliktir diye çocuk ne yapabilir? Ayırt edebilir. Temyiz yaşına ulaştığında çocuğa nasihat edilir. Hadi yavrum beraber namaz kılalım. 10 yaşına geldiğinde de kılmıyorsa çocuk ne yapılır? Dövülür o zaman. Merhebul <gülüyor> cumhur, cumhurun mezhebi şu el-Hanefi ve Şafii ve Hanabiler. Hanbeliler, Şafiler ve Hanifiler diyor ve emmel Malikiyye fehamil fehamilü el-emr fi hadhih hadis al nadb ve'l-istihbab. Yani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 Gece ve gündüz namaz beş vakit. Malum geçeceğiz buraları hızlı El zuhur vel asr vel vel vel Sabah, öğle, akşam ikinci yatsın şeklinde. Bunların farzlığı ne oldu? İcma olarak ümmette naklulundu. Şimdi bazı mealciler var. Burada şu nokta önemli namazın vakitleri noktasında. Bazı mealciler diyorlar ki Kur'an'da beş vakit namaz yok diyorlar.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 Bu akşam namazıdır dedi. El-Maghrib. Ve tusbihun. Sabahladığınızda. Bu da fecir yani sabah namazı vaktidir dedi. Wal aşiyen. Başka bir ayette bu da ikinli namazıdır dedi. Ve hine tuzhirun. Zuhur. Burada da öğlen namazı. Işe, ve min ba'di salatil eşe. Ve yatsı namazından sonra diyor ayette. Yine bu da yatsı. Yani Kur'an'da beş vakitte nedir Mevcuttur ilk ne yapmasın söylediği gibi.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 saat yok yanımızda vakitleri nasıl ölçeceğiz hangi vakitte öyle girer Allah göstermesin veya hapse düştü Müslüman hangi vakitlerde öğlen olur ikinde olur İnşallah bu mesele gideceğiz ama uzun hafta inşallah buna devam edelim sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanlandırdır <gülüyor> bu davan yani hem delillebile aleminhanek Allahım bendik aşağı hasta